seyyar satıcı En iyi cilet budur. Dünyanın bütün meşhurları bununla tıraş oluyor. İngiltere kralı, rahmetli başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Baken Bauer, Kaleci Mayer, Nadia Comăneci, Brigitte Bardot Fenerbahçeli Cemil. hepsi şöhretlerini bu bıçağa borçludurlar. Evet, denemesi bedava para vermeden. Bakın... ...mesela... Ha? ...şu vatandaşın sakalı uzamış. Şimdi... ...iki dakikada... Allah Allah! ...susuz sabunsuz... ...bu iş... ...hallolacak. Bakın abiler... ...Pendin Bak. son harikası... ...Alman mucizesi... ...bütün meşhurların bıçağı... Dur yahu! Sen dur vatandaşı ya... ...başına devlet kuşu kondu be. Evet abiler... Dikkatle bakınız, bakınız. Su yok, sabun yok. Gibici bir cism, marka krem. O da fabrikamızın hediyesidir. Çok muhterem abilerim. Evet, evet, bakınız. Lütfen saatlerinize bakınız. Yalnız 17 saniyede tamam bu iş. Bir, oh. iki. Oh. 3, 4, oh. 5, 6, oh. şöyle 7, oh. oh. oh. evet oh. bitiyor, oh. 8, oh. Oh. lütfen sakin olunuz. Yeter be yeter, suratımı kan içinde bıraktım be. Telaş yok, kesikler için harika kan ilacı satıyoruz.